sarı eldivenlerin gergin avuçlarıyla ince bastonlarının güvarlak altın saplarına dayanan bu delikanlıları Emma Bovary'de yukarıdan hayranlıkla izliyordu. Derken orkestrayı aydınlatan mumlar yandı. Avize minicik kesme kristalden sallangaçlarının ışıklarıyla salonun içine Aniden neşe saçarak tavandan indi. Sonra birbiri ardından müzisyenler içeriye girdiler. Önce homurdanan basların, gıcırdayan kemanların, boğuk boğuk öten kornaların, cıvıldaşan flütlerin sesleriyle o sırada sahnede yere üç kez vurulduğu duyuldu. Simbalolar çalmaya başlayınca üflemeli sazlardan sesler yükseldi. Perde açılınca ortaya bir kır görüntüsü çıktı. Ormanın içinde bir yol ağzıydı bu. Solda bir çeşme vardı. Bir meşe ağacı gölgelerini bu çeşmenin üzerine saçmıştı. Köylülerle derebeyleri sırtlarında İskoç biçimi paltolar hep bir ağızdan bir av şarkısı söylüyorlardı. Derken iki kolunu havaya kaldırarak kötülük meleğini yardıma çağıran bir adam göründü. Bir başkası da çıka geldi, çekilip gittiler. Avcılar da şarkılarını sürdürdüler. Emma, o anda gençliğinde okuduğu kitapların içinde Tom Walter Scott'un havası içinde buluyordu kendini sisler arasından İskoç gaydaların seslerini bundalıklar üzerinde çınlarken duyar gibi oluyordu zaten romanı anımsayınca operanın librettosunu da kolayca anladığından konuyu cümle cümle izliyordu beri yandan da zihnine üşüşen anlaşılmaz düşünceler çalgı sarnakları altında hemencecik dağılıveriyordu Genç kadın kendini ezgilerin uyumuna bırakıyor, kemanların yayları sanki sinirlerinin üzerinde geziniyormuş gibi bütün varlığıyla ürperdiğini duyuyordu. Kostümleri, dekorları, kişileri yürüdükçe titreyen boyalı ağaç resimlerine, şapkaları, harmanileri, kılıçları, başka bir dünyanın havası içindeymiş gibi ahenkle hareket eden bütün bu hayalleri seyretmeye doyamıyordu. Derken bir genç kadın ilerleyerek yeşiller giymiş bir soyluya bir kese fırlattı. Kadın sahnede yalnız kaldı. Bunun üzerine bir flütün çeşme şırıltısını, kuş çıvıltısını andırır biçimde ötmeye başladığı duyuldu. Lucia, Ciddi bir tavırla sol majör şarkısını okumaya başladı. Aşktan yakınıyor, uçmayı istiyordu. Emma da tıpkı onun gibi yaşamdan kaçarak bir kucaklı içinde uçup gitmek istiyordu. Birdenbire Edgar Le Gardi göründü. Güney'in ateşli ırklarına mermerlerin görkeminden bir şeyler katan O çok güzel solgunluk vardı yüzünde. Kahverengi bir cepken gürbüz gövdesini sımsıkı sarmıştı. Soğuk alçasının üzerinde işlemeli küçük bir hançer sallanıyordu. Adam beyaz dişlerini göstererek baygın baygın bakıyordu. Söylenildiğine göre bu Logardi, Biarritz'te, deniz kıyısında, gemileri onarırken hep şarkı söylermiş. Bir akşam lehli bir prenses, onun yine böyle şarkı söylediğini duyunca vurulu vermiş ona. Sonra Lögardi yüzünden beş parasız kalmış. Adam prensesi bırakıp başka kadınların peşine düşmüş. Lögard’inin duygusal bakımdan kazandığı bugün, sanatçı sıfatıyla kazandığı şöhretine de yarar sağlıyordu. Üstelik kurnaz oyuncu reklamlara hep kendisinin ne kadar çekici bir kişiliği ne duygulu bir ruhu olduğu hakkında şiirsel bir cümle sokuşturmaktan da geri durmazdı. Güzel bir sesi kendine çok güvenen bir tavrı vardı. Zekadan çok ateşli bir duası, içlilikten çok gösterişi olduğundan bütün bunlar aynı zamanda bir berber, bir boğa güreşçisi ruhunu taşıyan bu şaşırtıcı şarlatanın benliğini daha parlak bir hale sokuyordu. Daha ilk sahnede herkesi coşturdu. Lucia'yı kolları arasında sıkıyor, onu bırakıp yine geliyor, umutsuz tavırlar takınıyordu. Bazen birdenbire öfkeleniyor derken çok tatlı mırıltılar çıkarıyordu. O sırada çıplak boynundan hıçkırıklarla öpücüklerle dolu ezgiler dökülüyordu. Emma onu görmek için eğiliyor bir yandan da tırnaklarıyla locanın kadifesini tırmalıyordu. Gönlünü kontrabasların eşliğiyle sürüklenip giden bu uyumlu sızlanışlarla dolduruyordu. Bir fırtınanın gürültüsü içinde kazaya uğrayan insanların çığlıkları gibi bir şeydi bu. Kendisini az daha öldürecek olan bütün sarhoşlukları, bütün kaygıları yeniden tadıyordu. Şarkı söyleyen kadının sesi ona tıpkı kendi bilincinin bir yankısıymış gibi geliyordu. Kendi yaşamından bir parçaydı sanki. Bunu düşlemek de Emma'nın çok hoşuna gidiyordu. Yeryüzünde hiç kimse onu böyle bir aşkla sevmemişti. Son akşam ay ışığında birbirlerine yarın, yarın derlerken Rudolf, Edgar gibi böyle ağlamıştı. Salon bravo sesleriyle çınlıyordu. Sanatçılar çalgının eşliğinde son sahneyi yinelediler. Sevgililer, mezarlarındaki çiçeklerden, yeminlerden, sürgüne gitmelerden, yazgıdan, umuttan söz ediyorlardı. Birbirlerine son bir kez elveda dediklerinde emma tiz bir çığlık kopardı ama bu haykırış son ezgilerin titreşimleri arasında yitip gitti. Şer Bovary, Bu dere ne diye kadına işkence edip durdu diye sordu. Emma yanıtladı. İşkence falan ettiği yok. Kadını seviyor o. İyi ama ailenden öç alacağım diye yemin ediyor. Ee, az önce gelen diğer ise Lucia'yı seviyorum. O da beni seviyor biliyorum diyordu. Zaten kızın babasıyla kol kola çıkıp gitti. Hani şapkasında bir horoz diye olan şu ufak tefek çirkin adam var ya, babası değil mi onun? Emma bir sürü açıklama yaptı ama Wilber'in efendisi Ashton'a iğrenç taleberelerini anlattığı sözleri düelladan sonra Şal Lucia'yı aldatacak olan sahte nişan yüzüğünü görünce Bunu Edgar tarafından kıza yollanmış bir sevgi anısı sandı. Zaten çalgı yüzünden konuyu anlayamıyorum ki diyordu. Sahnede söylenen sözlere çalgı çok zarar veriyor. Ama zarar yok canım sus dedi. Şarl onun omzuna doğru eğilerek anlamaktan hoşlanırım sen de bilirsin bunu diye fısıldadı. Genç kadın öfkeyle ''Sus canım, sus artık'' dedi. Lucia hizmetçilerin yardımıyla ilerliyordu. Başında portakal çiçeklerinden bir taç vardı. Yüzü giysisinin beyaz sateninden daha solgundu. Emma da evlendiği günü düşünüyordu. Düğün alayı kiliseye doğru ilerlerken kendisini buğdayların ortasında dar yolun üzerinde tekrar görüyordu. Niçin o da bu kadın gibi karşı koymamış, çırpınıp yalvarmamıştı sanki? Tersine atıldığı uçurumu fark etmemişti de sevinmişti üstelik. Ah, henüz evlilikle kirlenmeden, kocasını aldatmanın verdiği düş kırıklığına uğramadan, güzelliğinin körpeliği içinde yaşamını cömert, sağlam bir gönül üzerine kurma olanağını bulabilseydi, o zaman erdemin, sevginin, şehvetin, ödevin de yardımıyla asla böylesine yüksek bir mutluluktan aşağılara inmezdi. Ama böyle bir mutluluk, kuşkusuz her isteği düş kırıklığına uğratmak için uydurulmuş bir yalandı. Sanatın aşrılaştırdığı tutkuların küçüklüğünü biliyordu şimdi. Bu nedenle düşüncelerini bunlardan uzaklaştırmaya çalışarak, acılarının bu biçimle canlandırılışında, gözleri oyalamaktan başka yararı olmayan bir sanat fantezisinden başka şey görmemeye çalışıyordu. Üstelik küçümser bir acıma duyarak, İçin için gülümsüyordu. Tam o sırada sahnenin dibinde, Kadife kapının perdesinin önünde, Kara harmanili bir adam göründü. Bir hareket yapınca, İspanyol tarzı büyük şapkası yere düştü. Bunun üzerine çalgıcılarla şarkıcılar, Hemen hep bir ağızdan altılı şarkıya girişti. Edgar öfkeden ateşler saçarak, daha gür sesiyle diğerlerinin hepsini bastırıyordu. Ashton kalın sesler çıkararak onu adam öldürmeye kışkırtıyor, Lucia tiz çığlıklarla sızlanıyor, Arthur ise bir kenarda ikisinin ortası sesler çıkarıyordu. Papazın basla bariton arasındaki sesi bir ork gibi humurdanıyor Kadınların sesleri onun sözlerini yineleyerek koro halinde çok hoş biçimde yeniden yükseliyordu. Hepsi aynı doğrultuda dizilmişler, ellerini kollarını sallıyorlardı. Aralanmış dudaklarından öfke, öç alma, kıskançlık, korku, acıma, şaşkınlık sesleri aynı zamanda çıkıp yayılıyordu.